Fatih anlatıyor. Freud İstanbul'da. Yok hayır, Freud İstanbul'a hiç gelmedi. Ama fikirleri geldi. Freud'un kendisi değil, kendisinden neşet eden psikanalist, İstanbul'a belki biraz geç geldi. Fakat birkaç meraklı ile başlayan ve belki fısıltı ile yayılan, kapalı kapılar arkasında konuşulan psikanalist, 20. yüzyıl biterken İstanbul'da çokça konuşulan, kurumsallaşan ve halen en çok merak edilen konu haline geldi. Bu kısa konuşma Freud'un uzun İstanbul serüveninin kısa bir özeti gibi olacak. Yani Freud'un ismi ilk defa İstanbul'da ne zaman anıldı? Freud'un düşünceleri ve psikanaliz hakkında kimler neler söyledi? O dönem neler yazıldı? Psikanaliz nasıl algılandı? Nasıl kabullenildi? Veya bugün nasıl oldu da Freud diye diye demeye başladık? O zaman başlayalım Freud'un İstanbul macerasına. Elbette Sigmund Freud ismini ilk defa İstanbul'da kim telaffuz etti? İlk olarak Freud'un eserini İstanbul'da kim okudu? İstanbul'da hangi iki kişi Freud hakkında konuştu? Bunları bilmemize imkan yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Freud hemen hemen Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulmaya başlandığı dönemde yani 20. yüzyılın hemen başından itibaren İstanbul'da da adı anılıyor ve az çok psikanalizin ne olduğu biliniyor hakkında konuşuluyordu. Muhtemelen Freud'un yazdıkları ile ilk karşılaşıp onu okuyanlar tıp çevreleriydi. Daha özel olarak da dönemin deyimiyle akliye ve asabiye mütehassısları yani psikiyatrist ve nörologlar. Türkiye'de henüz Tıp içerisinde yeni bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmaya başlayan psikiyatri ve nöroloji alanında çalışanların yani nöropsikiyatristlerin sayısı o dönem itibariyle bir elin parmağını geçmiyordu ve elbette tamamı da başkent İstanbul'da idi. Freud'un daha geniş ölçekte tanınmaya başlandığı Düşlerin Yorumu" eseri 1900 yılında yayımlandığında İstanbul'da II. Abdülhamit'in otoriter rejimi hüküm sürüyor. Ve matbuat dünyasında sansür bir yana henüz Türkçe bir psikiyatri kitabı yayınlanmamıştı. 1908 yılında ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte gazeteler, dergiler yayınlanmaya başladı. Ve bu ortamda yavaş yavaş psikoloji ve psikiyatriye dair yazılar, çeviriler ve Türkçe telif eserler ortaya çıktı. Freud'u İstanbul'da ilk kim keşfetti? Kimler aralarında konuştu belki bunu net olarak bilemiyoruz ama en azından Freud'un ismi ve görüşleri hakkında ilk Türkçe yazının ne zaman yayınlandığını biliyoruz. Daha doğrusu şimdilik ulaşabildiğimiz ilk yazı diyelim. Çünkü 1917 tarihli bu yazıdan önce Freud'un isminin geçtiği başka Osmanlıca metinler de ileride karşımıza çıkabilir. Freud hakkında elimizdeki en eski Osmanlıca basılı metin Mustafa Hayrullah. ...tarafından 1917 yılında yayınlanan Freud'un Psiholojiyası üzerine tecrübe Tetebu'iye başlıklı yazı. Mustafa Hayrullah'ın söz konusu yazısı aslında kendisinin Freud hakkında yaptığı bir konuşmanın basılı halidir. Birinci Dünya Savaşı'nın hüküm sürdüğü yıllarda... Şişli'deki Fransız Lape Hastanesi'nde Masar Osman'ın yönetiminde Şişli Müsamereleri adı altında düzenli toplantılar yapılıyordu. İşte Mustafa Hayrullah bu toplantıların birinde sunduğu tebliği önce Emraz-ı Akliye ve Asabiye Müsamereleri dergisinde yayınlıyor ardından da ayrı bir kitapçık olarak basıyor. Mustafa Hayrullah'ın yazısı bir bakıma Freud'un düşünceleri hakkında derli toplu ilk Türkçe yazılı metin diyebiliriz ya da bir tür Freud'a giriş metni. Freud'un düşüncelerinin kabaca özetlendiği tanıtıcı bir yazı da diyebiliriz. Zaten Mustafa Hayrullah Masar Osman'ın kendisinden evvel Freud'un fikirlerinden söz ettiğini ancak bu konuda bir yayın veya özel bir etkinlik yapılmadığından bahsediyor. Bakalım Doktor Mustafa Hayrullah 1917 yılında Freud'u ve düşüncesini nasıl tanıtmış? Yazar bu metnin hemen başında psikanalizin dünya çapında önem kazanmaya başladığını söylüyor. Şöyle diyor. Freud'un psikolojiyası hali hazırı ilmi de yani şu andaki bilimsel durumda alem şumul dünya çapında ehemmiyet kesbetmiş bir hareketi ilmiyedir. Yani bilim hareketidir. Freud'un psikolojiyasına kuvvaniyat ruhiye parantez içerisinde psikodinamizm demek pek münasip olur. Mustafa Hayrullah bu okuduğum girizgahtan sonra psikanaliz kuramını özetliyor ve yazının sonunda bir değerlendirme yapıyor. Mustafa Hayrola'nın Freud hakkında kendi düşüncesi şu şekilde. Freudizm, daha şimdiki halde bile birçok psikonevrozların muhteviyatını memnuniyet bahş bir surette tenvir yani aydınlatma ve tefsir yani açıklama tefsir etmekte ve bu itibarla atiyen gelecekte bilhassa tababet-i ruhiye yani psikiyatri sahasında parlak bir istikbale namzet görünmektedir. Mustafa Ayrulağ'ın yukarıda adı geçen makalesinin ardından, bu biraz önce alıntıladığım yazının ardından, Freud ve psikanaliz hakkında yayınlanan en erken metinlerden biri de bizzat Masar Osman tarafından kaleme alınıyor. 1919 yılında İstanbul Sereriyatı dergisinde Freudizm, Tahlili Ruhi başlığıyla yayınlanan yazıda Masar Osman, psikanalizi dönemin tıp anlayışı çerçevesinde eleştirmektedir. Önce psikanatik kuramın bir özetini yaptıktan sonra Masar Osman'ın konuyla ilgili kişisel değerlendirilmesi şu şekilde. İşte Freud nazariyesi. Son senelerde lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler işittiğimiz freudizme gerek teşhis ve gerek tedavi noktaya nazarından biraz olsun kıymet vermemek istemeyiz. Üşenmeksizin yapılan psikoanaliz tecrübelerinden papaslar gibi Birçok tenasülü yani cinsel itirafata destres olunmuştur. Fakat bunların kıymeti tıbbiyesi pek noksandır. Masar Osman bu yazının sonunda psikanaliz hakkında kesin hükmünü veriyor ve Freud'un düşüncelerinin tamamen değersiz olduğuna kanaat getiriyor. Şöyle diyor. Almanya'da freudizmin kıymeti hakkında 1911'de Emrazı Asabiye'ye ve akliye mütaassısları 1913'te emrazı akliye mütaassısları kongre aktettiler Viyana'da doğan bu haşarı fikir hakkında uzun münakaşalardan sonra pek sağda olarak reddine karar verilmiştir. Artık bugün seririyatı ruhiye psikoanalizin bir kıymeti harbiyesi kalmamış, tarihi tıbbın malı olmuştur. Görüldüğü üzere Masar Osman 1919 yılında Freud'un düşüncelerinin haşarı fikir olduğunu, psikanalizin ise klinikte hiçbir kıymeti olmayan, olsa olsa tıp tarihine ait bir mevzu olarak kalacağını belirtmektedir. Bu arada psikanaliz ya da o dönemdeki söyleniş biçimiyle psikoanaliz kavramının Osmanlıca yani eski Türkçe karşılığı gayet isabetli bir kavram aslında. Tahlili ruhi. Yani ruh tahlili, ruh analizi. Türkiye'de psikiyatrin diğer öncü ismi aynı zamanda Masar Osman'ın da hocası olan Raşit Tahsin ise 1920 yılında Sereriyat-ı Akliye dersleri yani psikiyatri klinik dersleri başlığıyla yayınlanan kitabında Freud'un görüşlerine bir tedavi usulü olarak yine tahlili ruhi, psikoanaliz başlığı altında yer veriyor. Raşit Tahsin ve öğrencisi olan Masar Osman Alman psikiyatrisinin en ünlü ismi Emil Krapil'in öğrencileriydi. Masar Osman hayatı boyunca Kraepelin'in organik ya da deskriptif psikiyatri anlayışını savundu ve öğrencilerini de bu şekilde yetiştirdi. Bu yaklaşıma göre ruh hastalıklarının arkasında çoğunlukla bedensel yani organik nedenler vardı. Oysa psikanaliz tam da bunun tersini öne sürüyordu. Masar Osman'ın psikanalize yönelik olumsuz bakışı elbette yetiştirdiği öğrencilerini, kendisinden sonra görevi devralan ruh hekimlerini de ciddi biçimde etkilemiştir. Burada sadece Masar Osman'ın en yakınında bulunan ve o dönemin en önemli 2 ruh hekimi veya psikiyatristinin görüşlerine kısaca yer verelim. Masar Osman'ın öğrencisi olan Fahrettin Kerim Gökay, 1922 yılında Berlin'de toplanan Uluslararası Psikanaliz Kongresi'ne katılarak bizzat Freud'u dinlediğini, hatta hususi olarak görüşmek fırsatını bulduğunu ve bunu kaçırmadığını söylüyor. Ama daha fazla bilgi vermiyor bununla ilgili. Fahrettin Kerim, Gayri Tabi Aşklar eserinde az da olsa Freud'un görüşlerine yer veriyor. Fakat 1926 yılında yayınlanan yazısında, Freudizm hakkında şu tespitte bulunuyor. Mamafih biz elimde de itidalin taraftarıyız. Bazı taraftarlarının iddiaları gibi her meseleyi Freud gözlüğü ile tetkiki ifrat telakki ediyoruz. Tenasuli travma yani cinsel travma ve libidonun hayat kanunlarında oynadığı rolü inkar etmemekle beraber... Bütün emraz-ı ruhiyenin husulünde yani ortaya çıkışında tenasüliyeti, cinselliği bir sebep olarak telakki etmeyi doğru bulmuyoruz. İhsan Şükrü Aksel bir diğer önemli nöropsikiyatır bize göre Freudizm başlıklı yazısında Freud'u peygambere, psikanalizi ise dine benzetiyor. Freud'un görüşlerini ve psikanalizi hafife veya alaya aldığını gözlüyoruz. Şöyle diyor Axel 1933 yılında. Son senelerde ruhiyat ve marazi ruhiyat sahasında peygamberi Freud olan bir aşk ve şehvet dini hüküm sürmeye başladı. Adeta gittikçe artan havarileri mabetleri İsa diniyle boy ölçüşebilecek kadar çoğalmakta. Nasıl kökleşmesin ki? Aşk, şehvet, kadın mevzularına dayanıyor. Freudizm ruhi hadiselerin izahında fayda veriyorsa da akıl hastalıklarının husulünde ve tedavisinde tamamen tesirsiz kalmaktadır. Evet, Freud ve psikanalizin henüz daha geniş çevrelerde tanınmadığı erken dönemlerde İstanbul'da psikiyatri otoritelerinin konuya bakışı özetle böyle. Fakat psikanalizin giderek yaygınlaştığı yıllara gelindiğinde biraz önce bahsettiğim ve örnekler verdiğim isimler az da olsa Freud ve psikanalize yönelik görüşlerini revize etmiş görünüyorlar. Örneğin Masar Osman Tababeti Ruhiye eserinin 1941 yılında yapılan 3. baskısında psikanalize daha geniş yer veriyor. Psikanalizin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok taraftarı kazanmasına rağmen henüz daha yine de psikiyatri kliniklerinde kendisine yer bulamadığını belirtiyor ve olumsuz kanaatini tekrarlıyor. Türkiye'de psikiyatri çok uzun yıllar boyunca masar Osman geleneğinden ve Alman biyolojik psikiyatri anlayışının etkisinde e, ilerliyor ve 1950'li yıllara kadar psikanalist klinikte kendine yer e, bulamıyor. Öte yandan Freud ve psikanaliz özellikle 1920'lerin ortasından itibaren tıp, edebiyat ve sanat çevrelerinde daha fazla konuşulup tartışılmaya başlanıyor. Mustafa Şekip Tunç Fransa'da bir şekilde tanıma fırsatı bulduğu psikanalitik kuram hakkında İstanbul'a döndükten sonra çeşitli yazılar kalemi alıyor ve Freud'un bazı eserlerini de bu arada tercüme etmeye başlıyor. Bunlardan biri Freudizm isimli çevirisidir. Freud'un 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Clark Üniversitesi'nde verdiği konferanstan oluşur. Yani psikanaliz üzerine 5 ders başlığı ile İngilizce yayınlanan bu konferansları Mustafa Şekip Fransızcasından tercüme ediyor ve 1926 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mecmuası'nda yayınlıyor. İstanbul'da Mustafa Şekip Tunç'un da dahil olduğu bir grup psikoloji ve felsefe çevresi psikanalizin önemini kavuruyor o yıllarda ve Freud'un hakkını ölümünden önce teslim ediyor. Türkiye'de Freud'un fikirlerini ve psikanalizi yine erken dönemlerde keşfedip hakkında en çok yazı yazan isim ise hiç şüphesiz Doktor İzzettin Şa'dan. İzzettin Şah'dan 1920'lerin sonundan itibaren hem kendi yazıları hem psikanaliz çevirileriyle bu alan ile ilgilenen yegane psikiarist olarak karşımıza çıkıyor ve uzun yıllar bu alanda yalnız kalıyor. Şah'dan 1932 yılında Freud'un meşhur Imago dergisinde makale yayınlayacak kadar literatüre hakim bir isim. Fransızcadan Almanca'ya çevrilip Imago dergisinde yayınlanan makalesi Türkçe'ye ancak 75 yıl sonra çevriliyor. Yazısının başlığı bir Müslüman efsanesi, psikoanalitik bir deneme. İzzettin Şadan 1927 yılında Masar Osman'la yaşadığı anlaşmazlık üzerine hastaneden ayrılıp Paris'e gidince orada Fursak'ın yanında psikiyatri asistanlığı yapıyor ve Fransa'da bulunduğu dönemde psikanaliz hakkında okumaya devam ediyor ve bu alanda bilgisini derinleştiriyor. İzzettin Şadan Freud ile hiç karşılaşmamış fakat kendisiyle mektuplaşmıştır. İzzettin Şadan, klinikte psikanalizin önemini vurgulayan, yaptığı çeviriler ve özgün psikanalitik yorumlar içeren vaka örnekleri ve yazılarıyla bu alanda öncü bir isim. İzzettin Şadan, pek çok kişinin hem Freud'u hem psikanalizi hafife alıp dalga geçmelerine, fikirlerini değersizleştirmelerine de karşı çıkmıştır pek çok kişinin psikanalizi her ruhi hadiseyi cinsiyete indirgeyen ruhi bir araştırma usulü olarak gördüğünü, halbuki bunun Freud'un fikrine taban tabana zıt olduğunu söylemektedir Çağda. Freud'un her şeyden evvel nöroloji alanında bir kaşif olduğunun altını çizmektedir. Evet, 1950'li yıllara kadar her ne kadar Freud ve düşünceleri hakkında epey de çok yazı kaleme alınmış olsa da, Henüz psikanalizden geçmiş psikanaliz formasyonuna sahip ya da psikanaliz uygulayan birisi yoktu Türkiye'de. 1960'lı yıllardan itibaren sadece İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de psikanalize ilgi duyan, yurt dışında psikanalitik kuramlarla, uygulamalarla karşılaşıp tanışan, eğitim gören ve psikoterapiler uygulamaya başlayan hekimlerin sayısında bir artış yaşanmaya başlandı. Bu arada dikkat çekici bir ayrıntı ise öncü isimlerin arasında kadınların öne çıkmaya başlaması. Günsel Koptağel, Ulviye Taner, Leyla Zileli gibi. 1980'lerin ortasından itibaren ise İstanbul'da psikanalize yönelik ilgiye artık toplantılar düzenlemeye, tartışmalar yapmaya ve giderek dernekleşme yolunda adımlar atılmaya başlanıyor. 1990'lı yıllar Türkiye'de Uluslararası Psikanaliz Birliği ile bağlantılı kurumsallaşma çavalarının hız kazandığı yıllar oluyor. Bugün İstanbul'da Uluslararası Psikanaliz Birliği IPA tarafından onaylanmış iki kurumsal yapı bulunmakta. İstanbul Psikanaliz Derneği ve İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği. Yani psikeist. Evet, Freud İstanbul'a hiç gelmedi. Freud'a İstanbul'da mektuplar gitti. Freud'un düşünceleri ve psikanalist İstanbul'a geldi, gezdi, dolaştı ve yerleşti. Başlangıçta çokça yadırganan, indirgenen, işe yaramaz, yabancı ya da tehlikeli olduğu düşünülen Freud'un fikirleri ve psikanalist zamanla daha iyi anlaşılmaya, tartışılmaya ve kliniğe taşınmaya başlandı. Freud ve düşünceleri sadece psikanalize ilgi duyan ya da psikanalist çevrelerinde değil, çok daha geniş bir alanda edebiyat, sanat, felsefe ve sosyal bilim alanlarında her geçen gün daha çok kendisine yer ediniyor. Özetle Freud İstanbul'da konuşulmaya, eserleri okunmaya, tekrar tekrar çevrilip yeniden tartışılmaya devam ediyor.